Allahumma innah shaitan alrajim, innah rahman alraheem. Alhamdulillahih, Rabb al-alamin. Få salat och salam på vår Messias Muhammad, och på hans familj och hans sida, och som följer hans ledning och som följer hans ledning i ett bättre dagar. Han förklarar min sorg och han löser mitt arbete och han gör min ögonblicklig ögonblicklig ögonblicklig ögonblicklig ögonblicklig ögonblicklig Kaldığımız yerden inşallah Muvadda'nın şerhine devam edeceğiz. Geçen haftayı ufak olarak hatırlatmak istiyorum çünkü defaatle izah ettiğim gibi geçen hafta son dersimizde. Önceki babın bu babla bir alakası var. Öncelikli olarak İmam Malik Rahimullah Muvadda'da ilk babı bu bölümde bu konuyla alakalı olarak namazda Kur'an'la amel babı diye başlıklandırdı. Sonra Ümmül Kur'an, yani Kur'an'ın anası olan Fatiha'nın hükmüyle alakalı. ikinci bir vap açtı. açtı Üçüncü açtığı vap, imam gizliden okursa, cemaat arkasında kıraat okur mu? Buydu. Ve şimdi getirdiyse eğer imam açıktan okursa cemaat okur mu? Diye dördüncü başlıktır. Geçen hafta da ifade ettiğim üzere, imam Mali'nin bu bir ilk haftada attığı birinci başlık, yani namazda Allah'ın kitabıyla, kıraatla, amel babı zaten bu sonraki bütün bakları içerisinde alan bir baktır. Önce bu mutlak ifadeyle girmiştir. Sonra da tafsilatlandırmak, ihtilafları daha da detaylandırmak için İmam Malik böyle bu şekilde yeni başlıklar açmıştır. Burada ilim ehlin edebi vardır kardeşler. Nedir o da ilim ehlin edebi? Her işi yerli yerinde yapmalarıdır. Yani her şeyi hak ettiği yere koymalarındandır. Yani genel mutlak olarak namazda kıraatın, kıraat ile alakalı amel babı açtıktan sonra eğer bu konuları götürüp bu kitabın, namaz kitabının başka bölümlerine koysa bu eşyanın yerine konmaması olur. Nitekim hayız, nifas, işte cünüplük, gusül bu gibi babların hepsi nerede zikredilmiştir? Bu tarz fıkıh kitaplarında taharet babında zikredilmiştir. Çünkü bunlar abdesti ve temizliği bozan unsurlar olduğu için konuyla alakası gereği ne yapılmıştır? Buraya yerleştirilmiştir alimler tarafından. Bu ilim ehlinin işlerini yaparken ne kadar hikmeti gözettiklerinin, işlerini yaparken ne kadar yerli yerinde düzgün yaptıklarının açık delildir kardeşlerim. Dediğim gibi geçen hafta eğer özetleyecek olursak, Fatiha ile alakalı bapta, Fatiha okumanın vacip olduğunu, kesinlikle Fatiha'sız namazın kabul olmayacağını, cumhurun kavlinin bu olduğunu ve tafsilatının ne olduğunu uzun uzadıya zikrettik. Sonra dedik ki eğer imam kıraatını açıktan yapmıyor ise mesela öğlen namazı gibi, mesela ikindi namazı gibi içten okuyorsa biz orada ne yapacaktık? Vacibi yerine getirmek adına Fatiha suresini okuyacaktık. Üzerine okuyacağımız zamm-i surede nedir artık? Müstahap olan kısmıdır. Yani bir adam zamm-i sureyi orada terk etse dahi Orada namazı batıl olmaz, sadece ecre azalmış olur. Fatiha'yı okumak namazın vacibini yerine getirmektir. Namazın vacibi yerine geldiği zaman namaz kabul olmuş sayılır. Zaten fıkıh kitaplarında tartışılan gelecek ileride o da, imamiyete kim müstahaktır? Yani bir kavmin içerisinde namazı, geçip, namazı kıldırmaya müstahak olan kimdir babında, alimler hep, tabii birçok ihtilaf var, ben genel olarak söylüyorum, fakih olanın takdimini söylemişler. Neden fakih olan öne takdim edilir kardeşler? Namazın vacibi nedir? Müstahap olan kısmı nedir? İşte bunun rukun olan kısmı nedir? Hangisi kasten terk edilse iade gerekir? Hangisi unutarak terk edilse dahi kesinlikle iadesi gerekir? Namaz bozulmuş mudur, Bozulmamıştır mıdır? Bütün ahkamı bilecek olan kimdir kardeşlerim? Bütün ahkamı bilecek olan Allah'ın dininde fakih olan, fıkıh sahibi olan kimsedir. O yüzden bu hafta inşallah imam kıraatını açıktan yaptığında imam kıraatını açıktan yaptığında e, burada nasıl amel edeceğimizle alakalı fıkıh anlamaya çalışacağız inşallah. Evet. Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sesi okuduğu bir namazı kıldırıp bitirince cemaate dönerek Az önce namazda benimle beraber Kur'an okuyan oldu mu buyurdu. Bir kimse, evet ey Allah'ın Resulü ben okudum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben de acaba neden ben namazda okurken rahatsız ediliyorum demiştim buyurdu. Bu hatırlatma üzerine sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesi okuduğu namazlarda okumaya son verdiler. Evet. Şimdi kardeşlerim, bu hadis, Tirmizi'nin ve Nesai'nin sünnetinde taklit <gülüyor> ettiği hadislerden bir tanesidir. Ve bu hadisin senedinde Ebu Hureyre'den diye tercüme de girdiler. Öncesinde İbni Ukaymetel Leyfi denen bir ravi var. Aslında İbni Şihab bundan rivayet ediyor. Bu da Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet ediyor. Öncelikli olarak bütün hadiseye şerh ederken ki usulümüzde olduğu gibi bu hafta da ne yapacağız? Önce Senetteki ricalleri irdelemeye gayret edeceğiz. İbn-i Şihab'ın kim olduğu defaatlerle geçmişti. Zaten dikkat ediyorsanız her bapta kesinlikle İbn-i Şihab'dan bir rivayet var. Her bapta kesinlikle İbn-i Şihab'dan bir rivayet var. Çünkü İmam Malik kendisine çok güvenmiş hadis konusunda ve kendisinden çok rivayet yapmış. Bu tabi bunun birçok sebebi var. Yani buna benzer durumlar görebilirsiniz. Mesela şimdi örneğini vereyim. Bu bahsettiğim ravi İbn-i Ukeymetel Leyfi mesela Yahya İbn-i Ma'in'in yanındaki dönemin muhattisidir Yahya İbn-i Ma'in. İmam Ahmed bin Hanbel'in akranıdır. Aynı dönemde yaşamıştır, dostludur. Yahya İbn-i Ma'in diyor ki eğer İbn-i Ukayme'den diyor İbn-i Şihab hadis rivayet ederse diyor sakın onda bu sahih midir değil midir araştırma. Yani bil ki o hadis nedir? Muteber bir hadistir ki o nakletmiştir derken İmam Bukhari'nin hocası Hümeydi, bu adam meçhullür demiş mesela. O Onun hadisi noktasında bir şüphe getirmiş. Biliyorsunuz Hümeydi Bukhari'nin şeyhlarındandır, meşhurdur. Süfyan İbni Uyeyne'nin de talebesidir. Çünkü ehli hadisin ilk şeyhi Süfyan İbni Uyeyne'dir. Hicri 80'de yanlış hatırlamıyorsam vefat tarihi. Süfyan İbni Uyeyne hadis ehlinin imamlığını yapmış, sahabeden ilim almış. Birçok sahabeyle oturmuş. tabiin en büyük isimlerinden en büyük ilim sahiplerinden biri. O Humediye'ye çok itibar edermiş. Sonuç itibariyle e, bazı raviler noktasında bazı alimler taanlar getirebilmişler. Niye? Adam onu tanımamış. Öteki tanımış, tanıdığından almış. Öteki tanımış, tanıdığından almış. Bu şu demek değildir. Yani bir muhaddis bir adam için meçhuldür. Ben onu bilmiyorum dediğinde o adam yalancıdır veya bu hadis uydurmadır anlaşılmaz. Niye? Onu tanımıyor olabilir. Binlerle adam var. Çünkü ilmin merkezi belli başlı birkaç noktaydı. Bir tanesi Medine'ydi, bir tanesi Mekke'ydi, bir tanesi de Kufe'ydi. Kufe'de Abdullah İbni Mesud, Medine'de Abdullah İbni Ömer, Mekke'de Abdullah İbni Abbas vardı. Bunlar sahabenin üç tane büyük alemiydi. Bunların etrafına toplanan ilim halkası vardı. Yani bu şeyhlara talebelik yapan e, öğrenciler vardı. İlmi bu öğrenciler bu şeyhlardan aldılar. Onlar da kendi talebelerine naklettiler. İlim yeryüzünde defaatle anlattığımız üzere bu şekilde yayılmıştı. Dolayısıyla Kufe'de var olan öğrencinin öğrencisini, öğrencinin öğrencisini, talebenin talebesini ancak kim tanıyordu? Kendisi tanıyordu. Bu bazen bilemeye biliyordu. Dolayısıyla Yahya İbni Ma'in bu şahsı, İbni Şahab bu şahsı, İbni Ukaymet 'l-Leyfi denen bu şahsı yakından tanımışlar. İsmi ve künyesi hakkında bir ihtilaf var. Bu Bir rivayete göre Ömer İbni Ukayme, başka bir rivayete göre Amr ismi, başka bir rivayete göre Amir, başka bir rivayete göre de Ammar olarak İmam Bukhari'nin kitabında zikredilmiş Leys oğullarından bir kimsedir. Genelde künye olarak da Ebu Velid ismiyle hadis kitaplarına karşımıza çıkabilir bu. Hicri olarak 101 yılında zaten de vefat etmiş sahabeye çok yakın bir dönemde yaşamış kendisi. Kıymetli o dönemde hadisi kabul edilen insanlardan bir tanesi Yahya ibn Ma'in'de zikrettiğimiz gibi kardeşler. Tabi şimdi bu senetle alakalı var olan şeylerdi. Hadisin fıkhına geçmemiz gerekirse, hadisin genel olarak baktığımızda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Fi salatil cehri, açıktan okuduğu bir namazda, açıktan okuduğu, akşam namazı, yatsı namazı veya sabah namazı gibi açıktan okuduğu bir namazda Başka bir sahabenin, başka bir kimsenin arkasında biraz sesli okumasından ne olmuştur kardeşler? Rahatsız olmuştur. Şimdi e, bu tarz durumlar başımıza gelebilir. Hadisi fıkh edeceğiz zaten şimdi alimlerin sözleriyle de inşallah. Burada şöyle bir şey anlaşılabilir. Sanki e, açıktan okunduğu zaman arkadakilerin bazı kıraatları ve zikirleri yapması yasaklanmış gibi algılamamak gerekir. Allah tabi doğrusunu bilen biz hadise dair fıkhımızı ortaya koyuyoruz. Çünkü bir kişi sesle okurken arkadan da biri eğer onu rahatsız edecek şekilde kırat ederse o diğer kişi kıratını karıştırabilir. Bu defaatle başımıza gelebilir. Özellikle mesela bazı vesveseli kardeşlerimiz var. Allah onlara şifa versin. Yani ben acaba okudum mu okumadım mı endişesinde öyle bir sesle okuyor ki. Yani sen namazda, sessiz namazda, sesli namazda değil, sessiz namazda kendi ne okuduğunu bilmiyorsun. Kafan çorba olmuş. Niye? Yandaki ne dinliyorsun? O kadar sesli okuyor. Yani sesli derken şu andaki bu ses gibi değil. Kısık ses ama herkesin duyabileceği, anlayabileceği bir ses. Nitekim zaten hadisin bazı rivayetleri var. Burada İbn Abdülber getiriyor. Ee, farklı lafızlar var. Onları getiriyor. Mesela onlarda birinci saf duymuştu, ikinci safa kadar duymuştu gibi bazı farklı ifadeler söz konusudur kardeşler. Böyle olunca Allah Resul de arkaya dönüyor. Kim okudu benimle beraber namazla diyor. İşte bir tanesi diyor ben okudum ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü diyor açıktan okunan namazlarda dinleyin. Açıktan okunan namazlarda dinleyin. Şimdi açıktan Kur'an okunan namazlarda, sabah, akşam ve yatsı namazlarında kıraatı dinlemenin vacipliği şu ayeti kerimeden çıkarılmıştır. وَاِذَا كُرَيَا الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُ لَهُ Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin, işitin ve ansıtu susun. Susun ve Kur'an'ı dinleyin. Bu Kur'an okunduğu anda, Kur'an okunduğu andan itibaren müminin Allah'ın kelamına karşı terbiye takınması gerektiğini emreden ayeti kerimedir. Bu mutlak manada bir emirdir. Yani onun üstü hapla indirecek bir şey gelene kadar, başka bir delil gelene kadar. Bugün en çok sorulan güncel meseleler olduğu için söylüyorum. En çok sorulan sorulardan biri mesele, işte hocam yanımızda başka biri Kur'an okuyor veya telefondan Kur'an açılmış Bilgisayardan Kur'an açılmış. Biz onu dinlemek zorunda mıyız? Bakın dinlemek bazen mesela dışarıdayken araba sesleri, konuşan insanların sesleri, inşaat sesi. Gündüz gürültülüdür şehir. Dışarıda gürültülüdür, sesler gelir. Aslında birçoklarını dinlemezsiniz ama ses kulağınıza gelir. Bu tabii fıtri bir haldir. Yani bazen dinleme bu şekilde olabilir. Yani siz başka bir işle uğraşıyorken, O sırada Kur'an okunuyordur. O ses size geliyor olabilir. Siz böyle bir durumdayken hani meşgul olduğunuz işten sırf kulağınıza ses geldi diye yani bir şeyler kulağınıza geliyor diye işi bırakmak zorunda değilsiniz. Burada bu dinlemek sayılmaz. Ancak herkes kulağını ve anlayışını Kur'an'ın dinlenmesine verdiyse tıpkı bu ilim meclisi gibi burada tabii her konuştuğumuz söz Allah'ın sözü değil. Yani ayetleri söylüyoruz sonra kendi sözlerimizle şerh ediyoruz değil mi? Bu meclis gibi bir mecliste insan oturduğunda ne için oturduğunda? Bir şey dinlemek ve anlamak için oturduğunda vacip olan nedir? Susmak ve ortamı dinlemektir. Vacip olan susmak ve ortamı dinlemektir kardeşe. Dolayısıyla Kur'an da böyle bir okuyuşla okunduğu takdirde, okunduğu vakitte kulak kabartmayan, susmayan kimse emri terk ettiğinden dolayı cehennem tehdidiyle karşı karşıya kalabilir diye fakihlerden bir kısmı ortaya koymuştur. Tabi Allah'ın doğrusunu bilendir. Bunlar nazari içtihadi konulardır. Ayet mutlak bir hükmü ortaya koymuştur. Tafsilatı alimlerin fıkhandan içtihadından ortaya çıkmaktadır. E ayeti kerimenin sonunda da yani buna sebep olarak laalle kutur hamun yani eğer Kur'an okunduğunda susar. Kur'an-ı Kerim'i dinler iseniz o zaman size merhamet olunur umulur ki diye çünkü Kur'an okunması rahmetin nuzulunun bir vesilesi bir sebebidir kardeşlerim delili nedir? Allah Resulü dikkat eder iseniz e, hutbesini yaparken, irade ederken hutbetül hacede Allah hamd edip Resulüne salat selam ettikten sonraki duanın edebi budur sonra Allah'ın kelamından bir şeyler okumuştur insanlara nasihat etmeden, vaaz etmeden önce. Kur'an'dan bazı ayet-i kerimeleri okumuştur Bu Allah'tan, Rahman'dan rahmetin inmesi için bir vesiledir. O yüzden bu tarz meclislerde konuşmalara, oturumlara vesaire başlamadan önce Kur'an'ı okumak müstahap güzel işlerden bir tanesidir. Tabi bidatçıların yaptığı gibi değil. Hani bidatçılar biliyorsunuz özellikle nerede yapıyorlar bu toplantıları. Ya bir ölüdür ya bir cenazedir ya bir düğün yemeğidir vesaire. Ve sünnettir kendi kafalarından uydukları yediler kırklardır. Oralarda toplanır, mecliste Kur'an okurlar. bunun selefin ve alimlerin müstahap gördüğü Kur'an okuma aynı şey değildir. Nedir arasındaki farklar? <gülüyor> Müşriklerin bugün yaptığı, bidatçı sapıkların bugün yaptıkları, işte meclislerde Kur'an okuma adabı, e Kur'an okurken Yasin Tebareke Ammela La gibi belli başlı 3-4 tane sureden başkasını okumamaktır mesela. Anlamını, manasını, hıkını anlatmak, bu konuda nasihat etmek, vaaz etmek gibi... Bir ölçüyü getirmemeleri. Bunun, buna benzer durumlar. Yani sahabe de oturduğunda bazen kendileri aralarında Kur'an okurdular. Açık delili hepinizin bildiği bir hadis. Bir gün Nebi Sallallahu Sallam Abdullah İbni Mesud'a diyor ki bana Kur'an oku. Abdullah İbni Mesud da diyor ki ey Allah'ın Resulü Kur'an sana indirilmişken ben sana Kur'an mı okuyayım? Diyor ki ben Kur'an'ı dinlemeyi de severim. Olsun sen bana Kur'an oku. Ben de diyor Meryem suresinin ayetlere başladı. O ayetleri okurken işte ey Resul'ün bütün ümmetlere şahit, seni de ümmetine şahit getirdiğimiz zaman, ayeti geldiği zaman Allah Resulü dur dedi ve ağlamaya başladı diyor. Abdullah İkmi Mesud radıyallahu anhu. Yani bazen tabii Allah Resulü ve ashabı Arapça bildikleri anladıkları için Kur'an'ı böyle okuyordular. Yani bizim meclislerimizde şimdi bu ayetleri oku hadi kalkın bitti gibi bir meclisin oturumunda sahabenin yaptığı fiille örtüşmediği açıkça ortaya çıkar. Çünkü sahabe Kur'an'ı anlamak için dinliyorlardı. Dolayısıyla hani bugün bizim Türk bizim Türkler gibi acem olan, Arap olmayan kavimler eğer meclislerinde Kur'an okursalar onlara düşen nedir? On, onlara düşen bununla beraber eee mealini de okuyup insanlara manasını ve fıkhını ulaştırmaya çalışmaktır. Dolayısıyla bu saydığımız ve birçok saymadığımız Yönden ve unsurdan dolayı müşriklerin bidatıyla sahabenin ve onların yoluna güzellikle tabi olanların sünnet olan, müstahap olan e, Kur'an okumadaki amelleri birbirinden ayrılmış olur kardeşlerim. Tabi burada İbn-i Abdülber diyor ki bu mevzu Allah Resulünden birçok rivayetin geldiği ve bu konuda ihtilafın çok olduğu meselelerden bir tanesidir. Diyor ki sahabe ve tabiinden, Müslümanların fakihlerinden alimler, Üç tane kavle, üç tane görüşe ayrıldılar. Biz bunlar diyor Allah'ın izniyle hepsini tek tek gücümüz yettiği kadar okumaya, <gülüyor> anlatmaya çalışacağız diyor. Bir kısmı dediler ki diyor eğer namaz açıktan değilse, gizlide ise açıktansa da, özür dilerim açıksa da gizliyse de ikisinde de Kur'an okumak caiz değildir. Çünkü bir hadisi getiriyorlar. Birazdan inşallah izah edeceğiz. Özellikle Kufelilerin Ebu Hanife'nin getirdiği değil, delil İmam kendisine tabi olmak içindir. İmamın kıratı cemaatin kıratıdır rivayetlerini getiriyorlar. Diyorlar ki sessiz de olsa sessiz de olsa imam zaten Fatiha okuyor. Vacibi yerine getiriyor. Onun okuduğu vacip ister sessiz, ister sessiz cemaatin vacibinin yerine gelmesidir. Dolayısıyla o adamın kırat etmesine gerekmez. Şimdi bu mezhep şöyle bir fesada yol açabiliyor. Yani tabii bu bir mezheptir. Belki Allah subhanahu wa ta'ala'nın katında doğru olan budur. Onu Allah bilir. Şimdi fıkh etmeye çalışıyoruz. Düşünün dört rekatlık namaz kılıyorsunuz. Önünüzdeki iman Fatiha suresi okuyor. Ardından da dört beş sayfa Kur'an'dan bir şey okuyor. O sırada siz boş boş düşünemezsiniz yani. Namaz zaten duadır, tefekkürdür, Allah'a kulluğun ortaya konduğu yerdir. o O boş vakti Allah'ın kitabından bildiğiniz bir şeyleri okuyup manasını tefekkür edip Allah'a yakınlığı beklemek, Bu manada daha hikmetli, daha doğru olan görüş gibi görünüyor. Allah'ın doğrusunu bilendir. Dediler ki diğer bir grup ise eğer gizliyse onunla beraber okur. Eğer açıktansa Fatiha'na has olmak üzere Fatiha'nın dışındaki hiçbir kralatta ortak olmaz dinler. Sadece Fatiha'yı tekrar eder dediler. İki fırkanda diyor hücretlerini getireceğiz diyor. Bu iki fırkanın saydığı, bu iki fırkanın hücretlerini getireceğiz Başka bir fırka da dediler ki bu üçüncü görüş olarak ister imam gizliden okusun ister açıktan okusun her ikisinde de cemaatin kıraati yapması gerekir vacip olan Fatiha'yı okuması gerekir dediler. Kim dedi bunu? Said İbnü'l-Müseyyeb, Tabi'inin büyüklerinden Ubedullah İbn Abdullah, Salim İbn Abdullah İbn Ömer, İbn Şihab, Katade, Malik ve onun arkadaşları Abdullah İbn Mübarek, Ahmet İbn Hanbel, İsak İbn Rahaway Davud İbni Ali İmam Taberi Hepsi bunu söylediler Buna benzer rivayetler getiriyor Tabi sahabeden de aynı şekilde rivayetler Ömer İbni Hattab'dan Ali İbni Ebi Talip'ten Ve İbni Mesud'dan Aynı şekilde ihtilaflarla beraber Bazı rivayetler ne yapmıştır Kardeşler getirmiştir Dediğim gibi bu 3 mezhebin arasında Bizim şimdi irdeleyeceğimiz Özellikle İbni Teymiye'nin sözünü naklederek Meseleyi cem etmeye çalışacağım Çok uzun uzadı o böyle dedi, bu böyle dedi. Bu sadece kalkıyla olur. İlim fıkıhtır, anlayıştır. Hem o alimlerden özet isimleriyle beraber zikrederek hem de delillerini özet olarak zikrederek devam edeceğiz inşallah. Şimdi birinci grubun delili az önce söylediğim gibi Hanifiler ve Kufa ehlinin ekseriyeti ve onlara muvafakat eden İslam fakihlerinin bir kısmı dediler ki bazı rivayetler getirdiler. Tabi diğer grup o rivayetlerin senedini tanediyor Kötülüyorlar o senetlerin zayıf olduğunu kabul ediyorlar. Bu senetli hadisleri getirerek dediler ki cemaatin kıraatı imamın kıraatı cemaatin kıraatı olduğu için gizli de olsa açık açıkta olsa biz okumayız. İkinci grubun e, getirdiği deliller ise e, az önce okuduğum Araf suresi yanlış hatırlamıyorsam 204. <gülüyor> ayet-i kerime olması gerek. Faydakur'el Kur'anu fastemi'u lahu ve ansitu size Kur'an okunduğu zaman İşitin ve susun, dinleyin ve susun. Ayet-i kerimesinde ilhamdılar. Dediler ki imam açıktan okumadığı zaman zaten dinlenilecek bir Kur'an kulağa gelmediği için orada kişinin kendinin kıraat etmesi caizdir. Ama imam açıktan kıraat ettiği zaman, açıktan Fatiha veya Zamm-i Sûre okuduğu zaman biz imamla beraber okursak bu ayete muhalefet ederiz. Dolayısıyla burada racih olan görüş Ki İmam Malik'ten bu görüş nakledilir. İbn-i Teymiye naklediyor. İbn-i Teymiye bu görüşü de kendine güzel alıyor. Yani sevimli alıyor. Diyor böyledir. Kur'an okunduğu zaman Kur'an dinlenmesi gerekir. İkinci de kavillerini bu şekilde ne yapıyorlar kardeşler? Delillendiriyorlar. Tabi bu üçüncü mezhep var. Özellikle bu üçüncü ve ikinci mezhep arasında çok ciddi karşılıklı delillerin mukarenesi, karşılaştırılması yapılıyor. Üçüncü grup diyor ki, Gizli namaz da olsa, açık namaz da olsa bu iki namazda ne yapmak gerekir? Kesinlikle kıraati yapmak gerekir. Gizli de olsa, açık da olsa. Onların deliline peki şu hadis-i şerif: "Lâ salâte limen lem yaqra bi fîhâ bi fâtihatil kitâb." Kitabın ya yani Fatihatü'l-Kitab'ı, yani Fatiha suresini okumayanın namazı yoktur hadisidir. Onlar diyorlar ki, Nas'ları bize düşen cem etmektir diyorlar. Burada Araf Suresi 204. ayet kelimede kastedilen mutlak bir manadır. Burada bu hadisle beraber burada bir husus, özel bir durum ortaya çıkartılmıştır konmuştur. Nedir o özel durum? Namaz bunun dışındadır. Namazın dışında normal bir vakitte normal bir işiniz varken Kur'an okunduğu zaman susun ve o Kur'an'ı dinleyin demektir demişler. Bu görüşe giden fakihler bu hadisi getirerekten kardeşler namazın e, kesinlikle İmam Şafii bu mezhepten Ve ona muvaffakat eden başka fakihler diyorlar ki eğer e, imamın kıraatı gizli de olsa kıraatı açık da olsa kişi arkada e, ona tabi olan bir kimse ise kesinlikle ve kesinlikle Fatiha'yı okuması lazım. Ama diyorlar ama zammı surede susup dinlemesi lazım. O ayetin genel umum manası içerisinde girer diyorlar. Allah en doğrusunu bilendir. Peki bu ikinci grup bu hadisi nasıl yorumluyorlar nasıl tevil ediyorlar? Diyorlar ki la salatel limen lem yakra bi fatihetil kitab. Yani fatihayı okumayanın namazı yoktur hadisi. Yani namaz batıldır manasında değildir. Mesela buna benzer Allah Resulü'nün çok ifadesi vardır. Bazen lam nefi olarak gelir. Yani olumsuzluk manasında gelir ama irade edilen o işin batıllığı amelin fesadı değildir. Mesela Allah Resulü diyor ki vitir kılmayan bizden değildir. Vitir kılmayan bizden değildir. Vitir kılmayan bizden değildir. Mesela başka bir hadis-i şerifte. Oysa ki bütün cumhurun kavline göre ve racih ve doğru olan görüşe göre vitir namazı vacip değil, farz değil, müstehaptır. Yani müekked sünnetlerden bir tanesidir. Allah Resulü sürekli yaptığı sünnetlerden aleyhissalâtu Vesselam bir tanesidir. Özet itibariyle kardeşlerim bu hadisin zahirinde de var olduğu gibi vitir kılmayan bizden değildir. Yani bizden değil kafirdir değil. Bize yolumuzda muhalefet etmiştir. Burada hata etmiştir. Burada eksik yapmıştır manasındadır. Nitekim geçen hafta okudum bir hadis-i şerifte ne demişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Kulli <gülüyor> salatinle yukra fiha bi yumul Kur'an feyye hıdayca içerisinde Fatih'e okunmayan namaz eksiktir demişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Geçen hafta da bu kelimenin manasını uzun uzadı açmıştık. Allah en doğrusunu bilendir bu hafta kardeşler. Allah Azze ve Celle wa en doğrusunu bilendir. Bu konuda çok şiddetli bir ihtilaf var. Deliller bu iki delil üzerinde yani alimler konuşmuşlar. Deliller bu ayetle diğer hadistir. Sadece mesele der, fıkıh vardır. Siz de bu konuyu anlattık. Kendiniz de bir okuyarak karar kılın. Hangi mezhep sizin katınızda, kendi nefsinizde, size daha sevimli ise ne yapın kardeşlerim? Onla amel etmeye gayret edin. Burada şu kesin doğrudur, bu kesin doğrudur diyeceğimiz elimizde açık bir deliğimiz yoktur kardeşler. Evet, diğer dolamada geçiyorum inşallah. Ebu Hürer'e radıyallahu anh rivayete göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İmam Fatiha suresini bitirip amin deyince siz de amin deyiniz. Çünkü kimin amin demesi leleklerin amin demesine uygun düşerse onun geçmiş günahları affolur. İbn der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amin derdi. Evet kardeşim bu bapta da, yani daha doğrusu namaz kitabının bu bölümünde artık namazdaki kıraatin amelinin keyfiyetini anlatıp bitirdikten sonra nereye vardı? Artık diğer hükümlere, diğer fıkıhlara, diğer meselelere vardı. O meselelerden bir tanesi de amin demek. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki hadis-i şerifte "İza emmenel imam imam amin dediği vakit fa emminu siz de onunla beraber amin deyin fe innahuma rafaqa ta'minehu ta'minel melekek fekad vufr lehu ta'kat taqaddama min demmi" Kimin e, amin demesi, meleklerin amin demesiyle eğer muvafakat eder ise bir araya gelir ise Allah subhanahu wa taala onun geçmiş günahlarını bağışlar. İmam Malik bu, bu babda bu hadisi getirdikten sonra İbn-i Şihab'dan ne getirmiş? İbn-i Şihab'dan söz getirmiş. Bu neydi? Mürsel hadisti. Bu neydi? Mürsel hadisti. İrsal yapılan bir hadisti. Sonuç itibariyle İbn-i Şihab sahabe değil. Öyle mi? Ee, tabin bazen irsal yapmış. Aslında kendisi sahabeden duymuş ama sahabeyi zikretmeyi gerekli görmemiş veya unutmuş. Bazı sebepler olmuş. Sonuç itibariyle İbn-i Şahab'ın da sözünü getiriyor. Allah Resulü amin derdi. Allah Resulü'nün amin demesi noktasında var olan hadislerin zahiri manası çok açık olduğu için ümmetten kimse ihtilaf etmemiştir amin demenin meşruiyeti noktasında. Ümmet fakihleri, ümmetin alimleri nerede kardeşler ee, ihtilaf etmişler? Amin demenin açıktan mı yoksa gizliden? mi yapılacağı noktasında ümmet ihtilaf etmiştir kardeşler. Tabi bu konuyla alakalı olarak bazı rivayetler getirmişler. İbn-i Abdülber burada nakletmiş bunu mesela. Bir tanesinde diyor ki Allah Resulü amin dediği zaman Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ feragâ min firâtuğumul Kur'ân savtahu Peygamber Fatiha'yı bitirdikten sonra namazında sesini yükseltirdi ve kâle amin Amin derdi diyor mesela bir rivayetten. Tabii bunlar Allah Resulü'nün fiilleriyle alakalı gelen e, Allah Resulü'nün fiilleriyle alakalı gelen rivayetlerdir. Mesela başka bir tanesi burada gelen Abdurrezzak'tan İbnü Cüreyc kanalıyla nakledilen hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Vem hasadan el-yahud ala şey'in, ma haseduna aleyh el-âmin." Allah Allah Resulü diyor ki: "Yahudiler bize diyor" Hiçbir şeyde haset etmedikleri kadar amin dememizde haset etmişlerdir bize. Çünkü Allah Resulü'nün sahabesi e, amin dedikleri zaman amin dedikleri zaman rivayetlerde eserlerde bize nakl olan rivayetlerde caminin, e, mescidin daha doğrusu namaz kılınan yerin amin sesiyle inlediğine dair bize rivayetler uzun uzadıya gelmiştir kardeşler. Gene aynı şekilde. E, Şu hadisi gene getirıyorlar Ebu Hureyla'den gelen. إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِنْ Sizden biri amin dediği zaman فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِنْ Gökte de melekler amin derler. فَوَافَقَتْ اِهْدَاهُمَا الْاُخْرَى Biri diğerine denk gelir ise bu amin değişlerin. Bu فِلَى لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Onun e, geçmiş günahları affolunur. Diyor ki İbn-i وهذا دليل على انه لم يرد الملائكه الحافظين wal المتاقبين. Bu bizim üzerimizde görevli olan muhafaza melekleri diye bildiğimiz meleklerin bize mutabakat edip amin demesidir. Onlar çünkü hep bizim yanımızdadır. Neden Allah Resulü fissema demiş peki? Yani madem bunlar muhafaza melekleri ki biz biliyoruz muhafaza melekleri ayet kelimede de gibi ve inna alekum la hafizin kiramen katibin. Sizin üzerinizde koruyucu melekler vardır. Onlar yazıcıdır. Kiramen katibin. Ve bunlar her gün nöbet değiştirirler. Yani yazıcı olan melekler her gün nöbet değiştirirler yazma noktasında. Bu bizim yanımızda var olan ve sürekli nöbet değiştiren melekler için Allah Resulü neden fissemâ demiş. İbn-i Abdülham <gülüyor> bunu anlatıyor. Diyor ki Araplar tabii bir iki tane şiir getirmiş. Ben burada ne şiiri tercüme edecek Arapçaya sahibim ne de siz onu anlayacak Arapçaya sahipsiniz ama özet olarak İbn Abdilber diyor ki Araplar diyor gökten inen suya gök yani inen suya gök diye isimlendirdiler. Ondan doğan çıkanı yine aynı şekilde sema olarak isimlendirdiler. Yani Arapların katında sema diye ifade edilen mana bir şeyin üstü demektir yani. Bir şeyin üstü demektir. Dolayısıyla burada melekler gökteki melek de eğer amin demesine muvafakat ederse daki kastı İnsanın hemen üstünde var olan, ki o biz, melekler bizim üzerimizdedir, bizi korurlar, bize kanat gererler. Delili nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعَ اَجْنَهَةَهَا li لِتَالِبِ الْاَلْمِ Melekler ilim talebesinin üzerine rıza göstererek kanatlarını gererler, korumaları altına alırlar. Yani onları şerlerden, belalardan korumak için ilim talep ettikleri sırada melekler o insanların üzerine kanat gererler. Meleklerin bizim üzerimizde korumasının bu şekilde olduğunu zaten başka naslarda anlatmış. Onlar bizim üzerimizde olduğu için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sema lafzını kullanmış diyor İbn Abdilber. Kendisi de dediğim gibi ve bu ve buna benzer diyor rivayetlerin hepsi gösteriyor ki Allah Resulü amin dediğinde sesini yükseltmiştir. Cemaatle beraber amin demiştir. Tabi bu hadis-i şerifte başka bir şeyin daha delili vardır kardeşler. İyi ameller... Salih ameller kötü amelleri, günahları yok eder. İyi ameller kötü günahları e, ne yaparlar? Yok ederler. Bu Allah'ın şu sözünün gereğidir. İnnel hasenat yudhibna seyyiat. Şüphesiz iyilikler, kötülükleri yok eder. Ne Nitekim her ne kadar hasen senetli de olsa hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki sizden her kim bir günah işlerse abdest alsın, iki rekat namaz kılıp Allah'tan bağışlanma dilesin. Bu için tövbe namazıdır. Hani Allah dilerse onun günahlarını affeder diye. Allah Resulü'nün bu tavsiyesinin sebebi kötülüğün hemen ardından salih bir amelin yapılmasıdır. Veya hani zayıf rivayetlerdir ama hasen rivayetler vardır. Sadaka Rahman'ın gazabını söndürür. Veya işte bir kötülük yaptıktan sonra bir sadaka ver. Bir sadaka belayı def eder. Buna benzer hadis-i şerifler var. Bunların hepsi Kötü amelin hemen ardından iyi amelle beraber kötünün def edilmesidir kardeşler. Kötü amelin hemen ardından iyi ile beraber kötünün def edilmesidir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu bize olan merhametini, bize olan şefkatini, bize olan kıldığı dinin, meşru kıldığı, emrettiği dinin ne kadar kolaylık dini olduğunda bir göstergesidir. Bakın dünyada insanlar adaletsizliklerini sınavlarda üç yanlışın bir doğruyu götürmesi olarak zaten ortaya koyuyorlar. Eğer Allah üç hatayı bir tane doğruyu götürür kılsaydı kimse ateşten kurtulamazdı o zaman. Burada Allah Subhanehu ve Teala'nın bir rahmeti var. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala ne yapmıştır kardeşleri? Bizi bu noktada rahmetiyle e, faydalandırmıştır. Yine bu babda bir hadiste var onu da alalım bu babı tamamlayalım inşallah. Evet. Ebu Hüreyre radıyallahu'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam gayril maudu bi alayhi murattal'in deyince sizler amin deyin. Çünkü kimin amin demesi meleklerin amin demesine uygun düşerse geçmiş günahları affolunur. Yani mana itibariyle hadis dediğim gibi aynıdır. Yalnız bu e, imamın açıktan amin demeyeceğine, açıktan amin demeyeceğine kanaat eden fakihler, bu ictihada yapan fakihler bu hadisi kendilerine delil almışlar. Nasıl almışlar? Allah Resulü Sallam diyor ya, "İmam gayril mağdubi aleyhi vel dalilin." dediğinde ne deyin? Siz amin deyin." demişler. Ki, o zaman imamın dışında cemaat der. Ama burada görmedikleri bir nokta var, gözden kaçırılan bir nokta var. Bu fakihlerin gözden kaçırdığı o da şu. Aynı bapta Aynı bapta İmam Malik Rahimahullah başka sahih senetle beraber başka sahih senetle beraber eğer İmam Amin derse siz de onunla beraber Amin diyerekten zaten e, uygulamayı öğretmiştir. Bir rivayette bu keyfiyeti tafsilatına kadar zikretmesi bir rivayette o tafsilatı getirmemesi rivayetler arasındaki çelişki değildir. Onların cem edilmesini gerekli kılar. Dolayısıyla bu grup alimlerin del aldığı gibi bir Tevhid, tutarlı, yerinde bir tevhid olmaz. Allah Resulü Sallam İmam-ı Amin dediğinde bizim de Amin dememizi bize ne yapmıştır? Emretmiştir. Bu noktadaki hadisler, yani bu iki hadis de Bukhari'nin ve Müslim'in sahillerinde tahric ettiği hadisi şeriflerdir abiler. Yani bu konudaki hadisler çok kuvvetlidir. O yüzden bizim gibi Müslümanların özellikle hadisi zahirinden çıkartacak başka bir delil gelmediyse zahirine bırakıp o şekilde amel etmesi vaciptir. O yüzden imam Amin dediği zaman bizde ne yapmamız gerekir? Amin dememiz gerekir. Burada kalalım inşallah. Yani iki hadis daha var bu vabda. Onlar da bir dahaki hafta Allah nasip ederse devam ederiz. inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanenim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurika ve atubu ileke. Evet buradan sorular <Gülüyor> alalım.